İkinci ahlak videosuna hoş geldiniz. Ahlak konusu çetrefilli ve zorlu bir konu olduğu için ve binlerce yıldır ahlak ve etik sürekli tartışıldığı için bu konuyu iki videoda işlemeye karar verdim. İlk videoda doğal ahlaktan, hayvanlardaki ahlaktan ve ahlakı temellendirmekten bahsetmiştim. Bu videoda ise teist veya ateist olmanın ahlakı etkisine ve ahlakın önemine değineceğim. Ahlak ne kadar işlevsel bunu göreceğiz. Ama burada konuştuklarımı daha iyi anlamanız için ilk videoyu izlemiş olmanız gerekiyor. Bu yüzden ben o videonun linkini hem yoruma sabitledim hem de açıklamaya koydum. İlk önce onu izleyin sonra bundan devam edin daha iyi olacaktır. Çünkü ben kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi izlemiş olduğunuzu varsayarak konuya giriyorum. Kısa bir özet yaparsak ilk videoda hayvanlardaki ahlaktan bahsettik. Ahlakın birçok toplumda farklı yorumlandığından, dolayısıyla birçok farklı ahlak olduğundan ve ahlakın bireyi değil toplumu ilgilendirdiğinden bahsetmiştik. Çünkü biz sadece kendimizden yola çıkarsak ahlakın pek de bir önemi kalmıyor. Burada öz saygı, kişisel karakter yani özelliklerimiz ve etik anlayışımız ön plana çıkıyor. Ancak toplumsal yaşamda ahlak, gelenek ve yasalar belirleyici birer unsurdurlar ve bunlar nasıl yaşayacağımıza karar verirler. Örneğin sadece bireysel baktığımızda bir düşmanımız veya rakibimiz varsa onu öldürmek yeterli olur. Karşınızda birisi vardır bu bir tehdittir ve o adamdan kurtulmak istiyorsunuzdur. Diplomasiye, politikaya veya anlaşmaya gerek yok. Kafasını ezersin olur biter. Vahşi doğa böyle çalışır ve 5.000 yıl önce de böyleydi. Birisi bir hasmını kan davasına veya başka bir muhabbete rahat rahat öldürüyordu ve kimse kolay kolay bunu tespit edemiyordu. Kamera yok, kalabalık yok, sürekli ispiyonlayacak birisi yok. Yalnız kaldığınızda vahşi doğada önünüze geleni öldürüp elindeki malı alabiliyordunuz ve bu toplumsal yaşam için gerçekten problemliydi. Bu yüzden zaman ilerledikçe, popülasyon arttıkça yasalar ve kurallar geliştirdik ve hangi hareketi hangi koşulda nasıl yapacağımıza ahlak demeye başladık. Ahlak bir bakıma toplumsal yasaydı yani anayasaydı ve gelenekti, kültürdü. Şunu şunu yapma yoksa seni ya öldüreceğiz ya sürgün edeceğiz ya da hapse atacağız diyorduk. Bazı hareketleri yasaklı hareket diye adlandırıyorduk ve bunlara kanunlar diyorduk. Ki hamurabi kanunları gibi birçok kanun aynen böyledir. Bunlar din gibi görünür, ilahi birer kanun gibi anlaşılır. Fakat esasında tek işlevleri toplumu kontrol etmektir. Bireyleri ıslah etmeye çalışıyorsunuz ve şunu şunu yaparsan bizden değilsin diyorsunuz. O da toplumla yaşamak adına kendini törpülemek zorunda kalıyor, uyum sağlıyor. He, uyum sağlamazsa yani bunları çok da önemsemezse bu durumda insanlar dağılmasın. Kabilecilik mantığı ortaya çıkmasın yani herkes ayrışmasın diye merkezi bir yönetim ve ideal bir toplum oluşturmak adına ne diyorsunuz? Bak bizden korkmuyorsan yani hapse gitmekten, sürgüne gitmekten veya bir tarafına bir şey olmasından korkmuyorsan öldükten sonrasından kork. Hadi biz bir yere kadar bir şeyler yapıyoruz ama öldükten sonra sonsuz bir cehennem veya sonsuz bir azap seni bekliyor olabilir. Dolayısıyla bizim için olmasa bile kendin için... Kendi çıkarın için öldükten sonrasına göre bir yatırım yap ve biz ne istiyorsak ona göre davran. Zaten bunu biz de söylemiyoruz. Bizim bu yasalarımızı bilmem neyi başka bir varlık gönderiyor ki Hamurabiye baktığınızda da yine kendisini tıpkı Musa gibi on emiri alır şekilde resmetmiştir ve Hamurabi kanunları ilahi kanunlardır. Tabi bugün kimse bunlara inanmıyor ama o dönemde inanıyorlardı. Özetle kişiyi doğa ruhlarıyla veya tanrısal kuvvetlerle hizaya sokmaya çalışıyorsunuz. Ha bu ne kadar işe yarıyor bunu zaten ilk videoda biraz konuştuk şimdi de biraz konuşacağız ama özellikle etiye özel yapacağım videoda buna bayağı bir gireceğiz. Yasalar son derece katıyken yani antik çağlarda birisi hırsızlık yaptığında kolunu kesiyorlardı ya da başka birinin karısına yan gözle baktığında dışlıyorlardı, taşlıyorlardı, birçok şey yapıyorlardı. Yani sıkıyorsa yap. Dolayısıyla o dönemde pek de ahlaktan bahsetmeye gerek yok. Ahlak tam anlamıyla ne zaman ortaya çıktı? Şehir devletleri kurulduğu zaman yani toplumsal yaşama geçmeye başladığımızda ve modernleşmeye başladığımızda birlikte yaşamak zorunda kaldığımızda birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda bu dönemlerde yasalar biraz yumuşadı yani öyle kafanıza göre kol keseyim kafa keseyim diyemiyordunuz bu cezayı gerektirecek bazı hareketler seçiyordunuz yani birisi haksız yere birini öldürdüyse cezası ölümdür ama birisi hırsızlık yaptıysa veya yalan söylemişse en fazla Para cezası veya dışlanmak gibi şeyler vereceğiz. Tabi daha da geliştik artık 21. yüzyıla geldik ve bugün cezalar, kanunlar, ahlak yargıları son derece esnetildi. Neyi nasıl yapmak gerektiğine veya hangi koşullarda neyi yapmamak gerektiğine artık ahlak diyoruz. Ahlak tamamen bunları belirliyor. Biz ne kadar ayrıntı versek de özünde bu. Ve bunu ilk başlarda kolaya kaçarak diline yapmaya çalışmıştık. Niçin ahlaklı olmalıyım sorusunun cevabını din ile verdik ki hala öyle yapmaya çalışanlar var. Yani Allah yoksa ahlak yoktur falan diyenler var. Fakat ahlak, etik, din veya gelenek, kültür, tabular ne derseniz deyin bunlar sadece biz yaşıyorken bizi oyalamaya ve bir takım kuralların içine sokmaya yarayan şeylerdir. Başka bir işlevleri yoktur. Ahlak vahşi doğada ne kadarsa ve bizim aklımızdan geçen şeylerin seviyesi neyse o kadardır. Fakat bu bize yetmez ve ahlakı tanrısallaştırmaya başlarız. İlahi bir nizam ortaya koymaya çalışırız. Ve sonunda bunu dine bağlamaya çalışırız. Benim söylediğim için veya toplum böyle istediği için değil. İlahi bir varlık böyle söylediği için. En doğrusu bu olduğu için böyle davran. Yani özetle Allah söylüyor o yüzden böyle yap. E iyi de. Birçok Allah var. Hadi özel isimler değişir. Zeus dersin, Osiris dersin fark etmez ama birçok Tanrı var. Dünyada binlerce din var. Biz şimdi gerçek Allah hangisi? Gerçek din hangisi? Hangisinin kuralları gerçekten de ahlakiyi, Bunu bilemiyoruz. Bunu öğrenmek için ilahiyat okumak lazım. 50 yıl bu konuda çalışmak lazım. E o 50 yıl içinde hangi ahlakla yaşayacağız? Gerçek ahlakı ve gerçek Tanrı'yı bulana kadar, bu araştırmayı bitirene kadar hangi ahlaki kurallara güveneceğiz? Ne yapacağız? Mecburen bir tane din veya inanç seçeceğiz ve onun içinde kendimizce araştırma yapmaya çalışacağız. Yani kendimizi oyalayacağız. Yani zaten baştan kendimize bir doğru seçeceğiz. Bu doğrudur, bu ahlaklıdır, bu olması gerekendir. Ve ardından hayatımız boyunca öğrendiklerimizi gerek bilimi gerek başka dinleri bu doğrumuza yoğurmaya çalışacağız. Bu bir bakıma çarpıtmak veya kendimizi kandırmak gibi görünür ama özünde faydalı bir şeydir. Çünkü... Varlık zıtlıklarla gelişen bir şeydir. Eğer toplumsal, geleneksel, evrensel bir ahlak olsaydı, her şeyin mükemmeli zaten belirlenmiş olsaydı toplum ilerleyemeyecekti, sabit kalacaktı. Çünkü ilerlemeye ihtiyacı kalmayacaktı. Toplumun gelişmesi ve doğruyla yanlışı ayırt etmesi için zıtlıklara ihtiyacı vardır. Aykırı görüşe ihtiyacı vardır. Fakat bu aykırı görüşler esasında doğru olsalar bile... Çıktıkları zaman yanlış karşılanacaklardır ve şeytani olarak nitelendirileceklerdir. Bilim sürekli yeni bir şey ortaya koyduğu, aykırı bir fikirle geldiği için şeytanidir zaten. Böyle yorumlanmıştır. Çünkü bilim size doğru bildiğinizin doğru olmadığını veya daha iyi bir doğru olduğunu söylüyor. Fakat siz başımıza icat çıkarma biz böyle iyiyiz diyorsunuz, monotonluğu seçiyorsunuz. Toplum genellikle geleneklere bağlı olmayı tercih eder ve bu yüzden sorgulamaya, yeni fikirlere veya eleştiriye açık değildir. Sus, edepli ol, benim babam ne yaptıysa onu yap, biz atalardan böyle gördük, doğrusu budur, sen daha gençsin, ne bileceksin ki falan derler. Ve aynı şekilde yaşamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. En basitinden bir öğrenci bir profesöre bir şey öğretemez. Çünkü profesör zamanında öğrendiği şeyleri çoktan dogmalaştırmıştır. Adam oraya öğretmeye gelmiştir zaten. Öğrenciden öğreneceği bir şey yoktur. O daha öğrencidir. Veya bir çocuk babasına akıl veremez. Çünkü babası oho birçok şey görüp geçirmiştir. O çocuk daha dün doğmuştur. Onun bebekliğini biliyordur. Ne öğrenecektir ki? Ya da halk, toplum onu yönetene, baştaki lidere bir şey söyleyemez. Çünkü lider ülkeyi taşıyordur. Halk hiçbir şey bilmiyordur. Tabi bu her yerde böyle değil. Kimi toplumda liderler çok sert eleştirilir. Kimi toplumdaysa babalar, profesörler, 80 yaşındaki bilmem ne konusunun uzmanları bile yine de 15 yaşındaki birisini açık bir kafayla dinlerler. Çünkü bu kültürle alakalı, toplum yapısıyla alakalı. Yani eleştiri de bir bakıma kültürüdür, bir bakıma ahlakla alakalıdır. Toplumun kabul ettiği şey yani doğru olarak bildiği şey eleştiri kabul etmeyecektir. Ve toplum yanlışı doğru diye kabul ettiyse bile bu yanlıştır demek ahlaksızlık olacaktır. Mesela bin yıl önce dünya yuvarlaktır demek ahlaksızlıktı çünkü din tersini söylüyordu veya bin yıl önce ya içimize cin şeytan kötü ruh girmiyor hasta oluyoruz sadece bu gayet doğal bir şey demek ahlaksızlıktı çünkü kilise tam tersini iddia ediyordu biz bugün koronavirüsü virüsü var diye ellerimizi yıkıyoruz maske takıyoruz bilinçliyiz ama bin yıl önce olsaydı buna şeytanların saldırısı Kötü ruhların istilası falan diyeceklerdi ve kutsal suyla veya onun spiritus gibi dualarla kendimizi korumaya çalışacaktık. Nitekim kara veba salgınında böyle olmuştu. Cehennemin kapıları açıldı, zebaneler ruhumuzu yemeye geliyor falan diyorlardı ve tersini söyleyince idam ediliyordunuz. Çünkü otoriteye ve genel kabule karşı çıkmak da ahlaksızlıktır. Ahlak bu kadar esnek bir şeydir. Ahlak dediğimiz şey güçlü ve zayıf arasında bile bir ayrım gösteriyor. Çünkü ahlakı ahlakıyla zayıfın ahlakı aynı değil. Bir bakıma Nietzsche'nin köle ve efendi ahlakı gibi. Normal bir insanın basit birinin kendini feda etmesi, çoğunluk için ölmeyi kabul etmesi erdemdir. Güzel bir şeydir. Ama akıllı ve son derece önemli birisinin kendini feda etmesi erdemin israfıdır. Çünkü yönetmek için yaratılmış ve önemli bir pozisyona gelmiş bir insanın toplum için veya başka bir şey için kendini feda etmesi demek... Bir bakıma görevden kaçması demek. Bu onurlu bir şehitlikten ziyade ona verilen yeteneği ziyan etme terbiyesizliğine dönüşecektir. Dolayısıyla hangi kişilerin fedakar olacağı ve hangilerin olmayacağı bile bir bakıma ahlaki kurallara bağlıdır. Mesela Atatürk Çanakkale'deyken size ölmeyi emrediyorum dedi ama kendisi de en önden koşup ölseydi ne olacaktı? Muharebe kaybedilecekti belki de savaş gidecekti. Atatürk'ün o emri vermesi ahlaklı ve doğru fakat en önden koşturması, bodoslama dalması ahlaksızlık. Çünkü sen kumandansın ve senin görevin strateji belirlemek, plan yapmak, orduları iyi yönetmek. Kendini en önden koşturmak değil. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi şu, savaşacak asker her zaman bulunur, onları üç ayda dört ayda eğitirsin ama savaş yönetecek bir general her zaman bulunmaz. Çünkü bu büyük bir eğitim gerektirir ve askeri deha da kolay bulunan bir şey değildir. Öte yandan biz bir aşçıdan iyi bir pilot olmasını beklemiyoruz. Hiçbir aşçıya yahu sen nasıl bu teyyareyi uçuramadın falan diye laf sokmuyoruz. Çünkü aşçının görevi pilot olmak değil. Ama bir pilot eğer olacaksa iyi bir pilot olmak zorunda. Bir aşçının pilot varken durun bırakın ben sürerim diye böyle komutayı ele alması... Ahlaksızlıktır çünkü birçok insanın hayatını tehlikeye atmış olacaktır. Aynı bu mantıkla bir kumandanın en ön safta koşturması da ahlaksızlıktır hatta hainliktir. Çünkü o adamın ölmesiyle savaş kaybedilir fakat askerin ölmesiyle savaş kazanılır. Yani ahlak ve etik biz öyle lap diye söylesek de bu kadar basit kelimeler değiller. Hayatımızdaki her hareketi ve koşulu sürekli olarak ilgilendiriyorlar. Zaten bu yüzden kaç bin yıldır hala bunları tartışmaya devam ediyoruz. Hala net bir şekilde şu ahlaktır, şu değildir diyemiyoruz. Bunları sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü dünya, toplum ve insanlar sürekli değişiyor. Anlayacağınız üzere ahlak, erdem ve etik bunlar bizim yorumlarımızdan ibaret. Ve biz kusurlu bir varlık olduğumuz için kusurlu bir yorum yapıyoruz. Yani Protagoras'ın dediği gibi insan her şeyin ölçüsüdür fakat... İnsan kusurlu bir varlıktır. Dolayısıyla bu ölçü de yanlış bir ölçüdür. İşte bu kafayla İslam felsefesinde bu mantık değişti. Gazali dedi ki insan her şeyin ölçüsü olamaz çünkü insan tek başına bir şey ifade etmez. Biz insanın insanla ilişkisine ahlak diyoruz ve insan doğuda başka bir insandır, batıda başka bir insandır. Yani bu ilişki, bu ahlak sürekli değişecektir. O yüzden insan her şeyin en iyisini göremez. Ve insanın arasında zeka farkı da var. Birisi cahildir, diğeri alimdir. Cahilin ahlakı alime uymaz, alimin ahlakını da cahil anlayamaz. Tıpkı zengin ve fakir arasındaki yaşam şartlarının farklı olması gibi veya uzak doğudaki anlayışla batıdaki anlayışın farklı olması gibi insanlar arasında sürekli bir fark olacağı, bir tabaka Kültür ve medeniyet farkı olacağı için insanlar arasında eşit bir ahlak olması da mümkün değildir çünkü insan her şeyi bilemez. Dolayısıyla bu tip kusurlu ve eksik bir varlığın bütün insanlığa uygun bir ahlak anlayışı ortaya koyması mümkün değildir. Her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeyin en doğrusunu anlayabilen bir varlık tarafından bu kurallar belirlenmelidir ve insan sadece buna boyun eğmelidir. E her şeyi bilen, her şeyi gören yani bütün olgulara vakıf olan bir varlık var mıdır? İslamiyet'e göre vardır ve bu varlık Allah'tır. Dolayısıyla ahlakın ölçüsü de Allah olmalıdır. Din böyle der, en azından dini felsefe ile yorumlamaya çalışanlar böyle söylüyorlar. Allah neye iyi diyorsa iyi, neye kötü diyorsa kötü. Allah neyi yap diyorsa yap, neyi yapma diyorsa yapma. Fakat burada bir sıkıntı var. Bu kafayla eğer kutsal kitapta çalmak normaldir yazsaydı çalmak ahlaklı olacaktı veya tecavüz serbesttir yazsaydı tecavüz etmek son derece normal ve ahlaklı bir şey olarak yorumlanacaktı. Peki bizim bugün kötü diyebildiğimiz yani günah diyebildiğimiz bu öldürmek çalmak gibi şeyler gerçekten de günah mı kötü mü yani bunlar kötü olduğu için mi Allah bunlara kötü dedi yoksa Allah kötü dediği için mi biz bugün bunlara kötü diyoruz. Yani ahlakımızı gerçekten de Allah'tan mı alıyoruz? Yani on emir gerçekten de ahlakımı belirliyor yoksa toplumsal kuralları mı koyuyor? Cevap belli. Tevrat'ta yazma sadece da öldürmenin kötü bir şey olduğunu biliyorduk zaten. Veya çalmanın kötü bir şey olduğunu biliyorduk. Bir önceki videoda konuştuk herkesin birbirinden çaldığı bir toplum ayakta kalamaz. Yani bunu görmek için illa da evliya olmaya gerek yok. Din yokken de toplumsal kurallar vardı çünkü din yokken de toplum vardı. Ve bu toplum bir şekilde yaşamalıydı, nasıl yaşayacağını da belirlemeliydi. Çünkü başka toplumlar da var, başka bir kabile yani yabancılar da var. Bunlarla ne yapacağız? Sürekli savaşırsak ayakta kalamayız. Bir anlaşma yapmamız lazım ve bölgemizi, sınırlarımızı çizmemiz lazım. Bu sınırlar bazen dinle olur. Yani benim dinim bu, siz de bu dindensiniz. Dolayısıyla biz farklıyız olurdu. Bazen ten rengi olurdu bu, bazense sadece kültür olurdu. Yani on emirde şunu şunu yapmayın bu kötüdür denmesi insanların bunu o zaman öğrendiği anlamına gelmiyor. Aa kitapta böyle mi yazıyor? E yapmayalım o zaman demedi kimse. Zaten bu yapılmıyordu kötü bir şeydi. Yaptığınız zaman başınıza bir ton bela geliyordu. Dolayısıyla insanlar sadece bu anlaşmaları din ile taçlandırmış oldular. Olay bundan ibaret. Din size bir ahlak getirmiyor. Din olan ahlakı şekillendirmekten ibaret kalıyor. Ki zaten aklı başında erdemli biri buna ihtiyaç da duymayacaktır. O adam zaten toplumda nasıl yaşaması gerektiğini bilecektir. Şimdi aklınıza şu gelecektir. İyi de din bir tek kural vermiyor ki. Gerçekten de din nasıl yaşayacağını bir yere kadar belirliyor. Yani insanı kötülük yapma konusunda sansürleyebiliyor. Diyelim ki birisi intihar edecek, hayattan bıktı, kafayı yedi, kötü bir hayatı vardı ve bu adam topluma karşı nefret duyuyor. Bu adam eninde sonunda kendini öldürecekse, yani zaten kendi canından vazgeçtiyse, her şeyi yapar. 10 tane kadını kaçırır, tecavüz eder, kafalarını keser, her şeyi yapar. Çünkü yakalanma korkusu yok. Yakalansa bile ne olabilir ki adam zaten ölmeyi göze almış. Her türlü kötülüğü yaptıktan sonra kendini öldürecek dolayısıyla hapse mi girerim ya da beni idam mı ederler diye korkmasına gerek yok. Şimdi bu adamı nasıl engelleyeceksin? Din olmadan bu adamı engelleme şansın yok. Çünkü adam zaten başına geleceklerden korkmuyor. Adam ben öldükten sonra yokluğa gideceğim diye düşünüyorsa yani yaptığı şeyler yanına kar kalacaksa her şeyi yapabilir. Dolayısıyla bizim bu adamı hayır bak sen şimdi sorumluluktan ve cezadan kaçtığını zannediyorsun. Halbuki öldükten sonra daha büyük bir ceza var. Cehennem var, şu var, bu var. Yani yaptıkların yanına kar kalmayacak. Hepsinin bedelini ödeyeceksin dersen bu adam intihar edecek olsa bile bu tip kötülükler yapmayabilir. Yani kendi canından vazgeçse bile başka insanlarla oynamak gibi bir riske girmez. Bu tip fikirlere kayan birçok kişi var. Yani Allah yoksa ben her türlü kötülüğü yapayım, öldükten sonra başıma bir şey gelmeyecekse niçin iyi bir insan oluyorum vesaire. Ama bu ahlakın değil etiğin konusu. Yani erdemli olmanın konusu ki bunu başka bir videoda ele alacağım. Burada bunu konuşmanın pek de bir anlamı olmayacaktır. Zaten dinin de ne kadar işlevsel olduğunu öyle veya böyle değiniyoruz. Dünyada tek başıma kalsam bile yine de ahlaklı olmalı mıyım? Yani beni yargılayacak hiç kimse yoksa, kimse bana hesap sormayacaksa hayvanlara kötülük yapmak, işkence yapmak gibi şeyler yapmaktan kaçınmalı mıyım? Veya hesabını kimseye vermeyeceksem, sadece bir kişiyle karşı karşıya kaldıysam vahşi ortamlarda olduğu gibi... Bunu öldürmeli veya kötü şeyler yapmalı mıyım? Beni bunu yapmamaktan ne alıkoyabilir? Ne engelleyebilir? Din gerçekten de bu konuda işlevsel midir? Zaten bunları konuşacağız. Çünkü esasında buradaki etken din değildir, erdemdir. Peki erdem nedir? Sokrates'e göre kendini bilmektir. Antik Yunan'da bir yetenektir. İyi bir savaşçı olmaktır veya çok merhametli birisi olmaktır. Fedakar olmaktır. Uzak Doğu mantığında erdem, Tanrı'yı tanımaktır. Yani niye yaratıldığını reenkarnasyonu anlamaktır. Veya tasavvufta benliği unutmaktır. Kendini sadece yaratana adamaktır. Ama Kur'an'a baktığınızda erdemli olmak demek iyi bir kul olmak demektir. Çünkü insan Allah'a kul olmak için yaratılmıştır. Dolayısıyla Allah'a ne kadar iyi bir kul oluyorsan, o kadar erdemli ve iyi biri oluyorsun, hidayete ermiş oluyorsun ve cenneti kazanıyorsun. Tabi bunun yorumuna girdiğiniz zaman ve ayetleri açtığınız zaman bu erdemin, bu kulluğun da merhametten veya vicdandan geçtiğini görüyorsunuz. Çünkü ne kadar vicdanlı ve merhametli olursanız zaten o kadar iyi bir kul oluyorsunuz. Bir bakıma Sokrates'in ilk videoda söylediğine benziyor. Şimdi ne demiştik? Kimse eşit değil değil mi? Yani herkes akıl, zenginlik... Yaşadığı ülke, çevre, dönem birçok şey tarafından şekillendiriliyor ve burada yaşayan bir insanla dünyanın diğer ucunda yaşayan bir insan aynı hayatı yaşamıyor. Biri alim oluyor, diğeri zalim oluyor. Biri mürit oluyor, diğeri mürşit oluyor. Yani insan nasıl bir hayat yaşadığına göre ahlak anlayışını ve etik anlayışını da şekillendiriyor. Ki bunun için kölecilik örneği çok iyidir. Bugün kölecilik ayıp bir şey değil mi? Hatta ırkçı olmak bile ayıplanan bir şey. Birisi ırkçıysa, köleciyse, kafatasçıysa veya ne bileyim başka bir ırkı, milliyeti sürekli aşağılıyorsa bu adama gerizekalı, cahil, yobaz veya karaktersiz diyoruz. Peki bizim bugün bu tip kavramlara karşı olmamız yani köleciliği savunmuyor olmamız çok karakterli ve iyi bir insan olduğumuz için mi yoksa yaşadığımız dönem ve toplum böyle olduğu için mi? Yani bu bizim kendi özelliğimiz mi yoksa bize aşılandı mı? Biz eğer 2500 yıl önce antik Yunan'da yaşasaydık, köleci bir toplum olacaktık ve köleciliği hiç de sorgulamayacaktık. Ama bugün Amerika'da bir polis bir zenciyi vuruyor diye ayaklanma çıkıyor. Resmen millet heykelleri yıkmaya, devlete, hükümete saldırmaya başlıyor. Fakat bu olaylar yani polisin bir zenciyi vurması vesaire, 2000 yıl önce yaşansaydı, hiç de problem olmayacaktı çünkü zaten her gün yaşanıyordu ve son derece normal bir şeydi. O kadar filozof geldi, o kadar merhametli, aklı başında insan geldi, devlet lideri geldi geçti ama kimse köleciliği aşağılamadı. Hatta bunu savundular, meşru hale getirdiler çünkü o dönemin, o toplumun koşulu ve ahlak anlayışı böyleydi. Hatta köleci toplumlarda ve dönemlerde gelen kutsal kitaplarda bile kölecilik savunulur. Yani açık açık köle alın denmese bile kölelerinize iyi bakın derler. Köleyi azat edin veya onlar insandır, eşitlerdir yazmaz. Köleye güzel davranın, çok da ezmeyin denir. En fazla bu yapılır. Felsefe tarihinde bile böyle olmuştur. Yani bunun batıyla veya doğuyla alakası yok. Aristo bile köleciliğe karşı değildir. Şimdi bugünün kafasıyla Aristo'yu eleştirdiğimizde bu nasıl bir cahillik, bu nasıl bir kötülük, bu nasıl bir zalimlik deriz değil mi? Ama... Bu yaptığımız anakronizmdir yani yanlış bir şeydir. Biz bugünün koşullarıyla, bugünün kültürüyle 2000 yıl öncesini sorguluyoruz. Aristo o dönemde yaşadığı için öyle bir Aristo. Adam bugün de olsaydı, bugünkü teknolojiyi görseydi, bu çevre koşullarıyla yetişseydi, bütün dünyayı bu şekilde tanısaydı, elinde telefon, bilgisayar olsaydı belki de Aristo olmayacaktı. Veya Dostoyevski çok ağır şeyler yaşadığı için, gerçekten intiharın eşiğine gelmiş birisi olduğu için suç ve ceza gibi kitapları yazabildi. Dostoyevski bugün Amerika'da, New York'ta yaşasaydı, zengin olsaydı veya boy gibi takılsaydı suç ve cezayı yazamayacaktı. Çünkü o kitabın yazılmasını sağlayan ve o adama o karakteri, o ahlakı veren koşullar o dönemin koşulları. Aristo'yu Aristo yapan koşullar da antik Yunan'daki felsefe koşulları. İşte aynı bu şekilde bizim iyilik veya ahlak dediğimiz şeyi belirleyen şeyler de onun bulunduğu dönemin koşulları, toplumun koşulları. Bize göre ahlaklı olan bir şey başka bir topluma göre ahlaksızlıktır. Bize göre iyi olan bir şey başkasına göre kötüdür. Bizim kahramanımız, liderimiz başkasına göre deccaldir, diktatördür, şeytandır. Çünkü hangi açıdan baktığınıza ve hangi koşullarla şekillendiğinize göre ahlak da iyilik de değişecektir. Bugün biz yerde iki damla kan görsek belki midemiz bulanıyor ya da yolda bir trafik kazasıyla karşılaşsak birileri ölse rüyamıza giriyor korkuyoruz ama 2000 yıl önce gladyatör arenalarında onlarca kişi birbirini kesiyordu. Millet halkın gözü önünde kafa uçuruyordu ve herkes bunu alkışlıyordu keyif alıyordu çünkü o dönemin koşulu öyleydi. O dönemin ahlak anlayışı aynen buydu. Köleyi dövüştürmek ve insanların bağırsaklarının etrafa dökülmesini izlemek. Bundan keyif almak. Din de bundan pek farklı değildir. Yani yağma hakkı verir, kılıç hakkı verir, cariye alma, köle alma hakkı verir. Çünkü bunlar vahşiliğiniz karşısında alacağınız ödüllerdir. Büyük balık küçük balığı yiyecektir ve bunu yapması son derece ahlaklı ve doğaldır. En azından tarih boyunca kafa hep bu oldu. Biz İstanbul'u alırken de bunlar yaşandı, başka bir toplum bizi fethederken de aynı şeyler yaşandı, Türkler Müslüman olurken de aynı şeyler yaşandı veya antik toplumlarda da yine aynı şeyler yaşandı. Bunlar bir tek insanların değil kültürün ve geleneğin mücadelesi haline geldi ve baskın gelen taraf haklı taraf oldu. Şimdi ben savaştım, riske girdim, ölme ihtimalim vardı ama ölmedim ve bir şeyler kazandım. Bu durumda ödül olarak köle almam normal. E peki aldığım köle köle olmaya karşı gelecek mi? Bunu nasıl kontrol edeceğim? Bunu da şöyle yapıyoruz. Yani Antik Roma'da şöyle yapılıyordu. Bir dominusun yani bir sahibin herhangi bir kölesi isyan ettiğinde veya kaçtığında diğer bütün köleler öldürülüyordu. Yani bir kişinin cezası herkese kesiliyordu. Bu durumda Köleler ne yapıyordu? Kimsenin kaçmamasını veya isyan etmemesini garantiye alıyorlardı. Yani bir sahibin veya kazanan tarafın insanları özellikle köle olarak tutmak için uğraşmasına gerek yoktu. Köleler köle gibi yaşamayı kabulleneceklerdi ve köle ahlakı oluşacaktı. Bir sahibin şunu şunu yapması son derece normaldir ama aynısını köle yaparsa idam cezası alır. Ve bu son derece normaldir çünkü insanlar yaşadıkları toplum tarafından ve statüye göre şekilleniyorlar. Tıpkı Aristo'nun şekillendiği gibi, tıpkı bizim bugün şekillendiğimiz gibi. Yani biz sadece Türkiye'de doğduk diye Müslüman olmuyoruz. Bir bakıma Türk kültürüne, Türk töresine ve Türk ahlak yapısına da bağlanmış oluyoruz. Biz dinden çıksak da Türk gibi yaşamaya ve bu toplumun kurallarına bağlı kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece ahlak değil, bir bakıma karakter haline geliyor. Mesela Türkiye'de bekaret bir tabuysa, bütün erkekler 20 tane kadınla yatıp ve bununla övünüp, ama evlenecekleri zaman bakire kadın istiyorlarsa bu toplumun yapısıyla, kültürüyle, töresiyle alakalıdır. Bunun ateist olmakla veya teist olmakla alakası yoktur. Ve bunun tersi de geçerlidir. Mesela eskiden vikinglerde eşini paylaşmak vardı. Bir kutlamadan sonra, bir zaferden sonra veya sırf mutlu olduğun için eşini en iyi arkadaşınla veya bir misafirle paylaşıyordun. E bugün bunu yapabilir miyiz? Yani Ahmet ben ateist oldum gel benim karımla takıl diyebilir miyiz? Demeyiz çünkü kültürümüze ters. Veya eski moğularda eşini yine paylaşmak vardır veya kızını. Nasıl ki bizde misafirperverlik anlayışı var. Eve misafir geldiğinde en iyi yemekleri veriyoruz, hizmet ediyoruz, ev temizleniyor. Aynı şekilde eski moğularda son derece iyi bir hizmet veriyorlar. Hatta gelen misafire kendi karısıyla veya kızıyla birlikte olma imkanı tanıyorlar. Ve bu son derece ahlaklı. Üstüne bir de adam kabul etmezse yani yapmazsa... Ne yani sen benim kadınlarımı beğenmedin mi, beni küçümsüyor musun, hakaret mi ediyorsun gibi görüyorlardı, böyle algılıyorlardı. Ve misafirliğe gittiğiniz yerde birisiyle yatmamak terbiyesizlik oluyordu. E bugün böyle bir şey yapılsa gavatlık deriz, bir sürü ederiz. Biz bugün bekareti bir tabu yapıyoruz, kutsallaştırıyoruz ama Avrupa'da bekaretle alay ediyorlar. Bir kız 20 yaşına geldiğinde hala bir ilişkiye girmediyse küçümsüyorlar veya ne bileyim onu ezik görüyorlar. E bugün bekaret ahlaktır, aile yapısı ahlaktır, cinsellik ahlaktır, bunlar töredir. Fakat bu töreler dünyanın her yerinde böyle değildir anlayacağınız üzere. İşte ahlak ve etik bu kadar değişken, bu kadar esnek ve kötülük ve iyilik de böyledir. Bu yüzden kimse kimseyi kötü olmakla, ahlaksız olmakla suçlayamaz. Çünkü bizim ahlakımız burada geçerli. Bir tek bu kadar büyük olgular değil. Çok basit konular bile veya hiç aklımıza gelmeyecek şeyler bile yeni ahlaki normlar yaratabilir. Mesela bugün pandemi var. Koronavirüsü yüzünden herkes elini yıkıyor, maske takıyor, dikkatli davranıyor. Ve varsayalım ki bu uzun bir süre devam etti. Herkes maske takmaya başladı. Maske takılan bir toplumda maske takmamak ahlaksızlık olacaktı. Çünkü biz maskeyi takarken bir tek kendimizi korumuyoruz. Hapşurduğumuz zaman başka insanlara gitmesin diye başkalarını da korumuş oluyoruz. Yani maskeyi bir bakıma toplum için takmış oluyoruz. Herkesin maske taktığı bir toplumda kendimiz hasta olmasak bile, hapşurmayacak olsak bile yine de maske takmak zorunda kalırdık. Çünkü bunu yapmamak toplum kurallarına karşı gelmek ve insanları riske atmak olurdu. En basitinden kendimizi riske atmak olurdu ve bu ahlaksızlık olurdu. Hatta buna ceza kesilirdi, belki hapse bile atılırdık. Veya bunu değiştirelim, mesela diyelim ki pilotlar yani normal insanlar uçakları yüzde 2 kaza yapma riskiyle sürüyorlar. Yani bir insanın kaza yapma oranı 50 de 1, yüzde 2. Ama bir gün bir yapay zeka geliştirilse, otopilotla bu kaza riski yüzde 1'e indirilse, yani otopilotlar insanlardan daha güvenli olsa, bu durumda bir pilotun çıkıp da pilotluk yapmaya kalkması ahlaksızlık olur. Çünkü makine ondan daha iyi yapıyor. Makine ondan daha güvenli ve insanları daha az riske atıyor. Bir pilotun çıkıp da hayır kardeşim ben bunun okulunu okudum yıllardır yapıyorum ben kaza yapmam demesi suç olur terbiyesizlik olur. Veya bir mucidin aklına bir icat geldiyse o adam tembellik yapamaz. O icadı gerçekleştirmek zorunda yapmak zorunda. Çünkü bu icat belki de insanlığa fayda sağlayacak. Bunu yapmaması ona verilen yeteneği israf etmesi ve kendine haksızlık etmesi olacaktır. Bu yüzden de kötü olacaktır ki baktığınız zaman bu mantıkla Ahlak bir bakıma topluma faydalı olan şeydir ki bizim sevap dediğimiz veya iyi dediğimiz şeyler de hep böyle başkasına yardım etmek fedakarlık yapmak zekat vermek kötü durumda olana yardımcı olmak yani yardımlaşmak empati yapmak kendinden önce başkalarını düşünmek bunlar ahlaklı hareketlerdir en azından toplum ve din böyle söylüyor bunun tersine de kötülük diyoruz bencillik diyoruz kendin için çalışmak kendi menfaatini düşünmek Bazen yalan söylemek, başka insanları sömürmek kötü hareketlerdir ve ahlaksızlıktır. E, i̇yi de kendi çıkarıma hizmet etmek yani kendimi düşünmek, kendim için uğraşmak ahlaksızlıksa ne yaparsam yapayım ahlaksızlık yapmış olacağım. Çünkü ben başkalarına iyilik yaparken de yani ahlaklı davranırken de bir bakıma kendime fayda sağlıyorum. Ya vicdanım rahatlıyor ya ego tatmini yaşıyorum ya toplum tarafından iyi biri gibi görülüyorum yani saygı duyuluyorum. Her türlü bir şekilde kendime fayda sağlamış oluyorum. Ben açık açık kendime fayda sağlayınca bu kötü oluyor fakat araya başka bir insan koyunca dolaylı yoldan gizli bir şekilde hatta kendim farkında olmadan kendime yardım ettiğim zaman ahlaklı oluyor. Bugün öyle bir konuma geldik ki karşılık bekleyerek iyilik yapmak bile bir bakıma iyilik olmaktan çıktı. Çünkü iyilik yap denize at mantığıyla bakıyoruz. Karşılık bekleme kendini düşünme sadece iyilik yap. Peki bu mümkün mü biz en azından bir teşekkürü istiyoruz değil mi takdir edilmek istiyoruz veya yaptığımız şeyin iyilik olduğunun bilinmesini istiyoruz bir fedakarlık yapıyoruz ve bu fedakarlığı yaptığımızı insanlar bilmeli bir işe yaramalı öbür türlü yaptığımız iyilik bile bizi çok da memnun etmiyor yani her ne kadar sağ elin verdiğini sol el görmesin desek de bir bakıma böyle yaşamıyoruz çünkü bir kahramanlığı kahramanlık cezbeder. O kahraman kendisini insanlar için feda ediyor gibi görünür, savaşlara girer, kendini riske atar fakat bir yandan da kahraman olmak istiyordur veya tabiatında kahraman olmak vardır, adam tabiatına boyun eğiyordur. Yani kahramanlık yolunda koşuyordur veya bir politikacı ya da devlet lideri 24 saat halkı için çalışıyor gibi görünür, bütün yükü sırtlanmıştır, fedakardır, gözleri torba torba olmuştur ama o adam bir bakıma lider olmak için. Kahraman olmak için uğraşıyordur. Yani kendisi için çalışıyordur. Bir anne çocuğu için her şeyi feda ediyordur. Saçlarını süpürge ediyordur. Burada gerçekten bir fedakarlık vardır. Fakat bunu yaparken bir yandan da ben nasıl bir anneyim, saçımı süpürge ettim, ben gerçekten iyi bir anneyim, ne anneler var. Millet cami avlusuna bırakıyor, çocuğunu satıyor, dilendiriyor, ben bunu yapmıyorum diye düşünüyordur. Çocuğu en ufak bir karşılık verdiğinde, kavga ettiklerinde ben şunu şunu yaptım senin için falan diyordur. Çünkü insan yapısı böyledir. Bütün hareketlerimizde esasen böyle davranıyoruz. Fakat bunu kabul etmediğimiz zaman doğru görünmüş oluyoruz. Yani ben kendi çıkarıma içten pazarlıklı bir şekilde iyilik yapıyorum dediğiniz zaman bu pek de takdir görmüyor. Ama ben kendimi adadım, ben sadece insanlığı düşünüyorum dediğiniz zaman takdir ediliyorsunuz. Peki bu kötü niyetini veya çıkarcılığını en iyi gizleyenler kimdir? Mesela... En iyi yalancı hangi yalancıdır? Yalan söylediğinde yakalanmayan yalancıdır. Çünkü birisi eğer yalan söyleyince yakalanıyorsa zaten iyi bir yalancı değildir. Yakalandığı için söylediği yalan da pek işe yaramamıştır. Yani iyi bir yalan söyleyememiştir. Ama en iyi yalancı, en iyi sahtekar, hiçbir zaman sahtekarlığı veya yalanları ortaya çıkmayan kişidir. Dolayısıyla en doğru görünmeyi başaran kişidir. Yani en doğru, en ahlaklı en dürüst görünen insan esasında en yalancı, en şerefsiz, en ahlaksız insan olabilir. Ki genellikle de böyle olur zaten. Değilse bile bilme şansımız yok. Yani yaratılmışların en iyisi diye lanse edilen bir kişi pek tabii dünyadaki en üçkağıtçı, en sahtekar kişi de olabilir. Şimdi ahlakın etik açısından incelenmesine gelelim. Platon adil bireylerin adil toplumu oluşturduğuna ve her ikisinin de üç ana erdem tarafından yönlendirildiğine karar vermişti. Ölçülülük, bilgelik ve cesaret. Her üçü bir arada olduğu zaman dördüncü erdemle sonuçlanacaktır ki buna da adalet diyoruz. Neticede adaletsizlik de ahlaksızlık demektir. Yani haksızlık demektir. Dolayısıyla adalete giden yol da ahlaktan ve erdemlerden geçer. Fakat erdemlere ulaşmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani diğer bir deyişle herkes erdemli olamaz. Dolayısıyla herkes ahlaklı da olamaz. Bu durumda ahlak kaliteli insanların sahip olduğu bir erdem olmaktan ibarettir. Şimdi insanı eğer hayvanlardan ayıran şey bilinci ise veya ruhuysa bu durumda bu ruh, bu bilinç bir hediyedir ve bu hediyeyi iyi kullanmak gerekir. Yani insan gibi yaşamak gerekir, öbür türlüsü israf olacaktır. Öte yandan insanda bir özellik daha vardır. Bu da keyfi bilmektir yani hazzı almaktır. Yaşadığın şeyin iyiliğini ve kalitesini idrak edebilmektir. Bu durumda da madem insanız ve insana özel bir hazımız var, hazcı yaşamak gerekir ki buna da hedonizm deniliyor. Hedonizm ahlakı şöyle temellendirir, her şeyden alabildiğin kadar verim al ve her şeyi yapabildiğin kadar iyi yap. Niçin her şeyi çok iyi yapacağız, niçin haz alacağız? Çünkü hayata bir kere geldik ve bunu kötülüklerle veya kederle heba etmek pek de mantıklı değil. Aynı zamanda bu da hayatın israfı olacak. Dolayısıyla hayatını kaliteli yaşayacaksın. Mesela bunu bugüne vurursak dünyayı gezeceksin, paranı sigaraya, alkole değil de kültürlenmeye, bir şeyler görmeye adayacaksın vesaire. Yani hayatını dolduracaksın. Bu epikürcü mantıktı ve epikür yaşadığı döneme göre en azından son derece hazcı yaşıyordu. Bir de bunların tersi var, kinikler var. Kinikler der ki insan bir iradeye sahiptir ama aynı zamanda bu iradeyi terbiye etme özelliği de vardır. Biz bu iradeyi terbiye edersek ahlaklı ve erdemli oluruz. Terbiye edemezsek vahşileşmiş oluruz. Dolayısıyla insan vahşileştirecek şeylerin peşinde koşmamalı. Yani güç, şöhret, para bunlar önemsizdir. İnsan sadece doğal bir yaratıktır ve doğası gereği yaşamalıdır. Ve insan elini eteğini dünyevi zevklerden çekmelidir. Ki bir bakıma dünyevi zevkler bize ait özellikler ama biz bunları reddediyoruz. Bu mantığa göre. Ve gerçekten de bunu yaptılar. Yani bu sadece lafta kalmadı. Sokakta yaşadılar, dilenci gibi hayat sürdüler, hiçbir zenginlik, hiçbir konfor görmediler ve bundan keyif aldılar. Bu da garip bir şey. Diyojen hikayesi vardır İskenderle, isteyenler aratabilir. Yani bunlar gerçekten yaşanmıştır. Bu kiniklerin bizim daha iyi bileceğimiz versiyonu şöyledir. Skyrim'de veya Game of Thrones'da bazı dizi ve oyunlarda hep septimler vardır. Yani hayatını tanrıya adamış, entari gezen, hiçbir şey yiyip içmeyen, fakir fukara görünen tipler. Ama son derece yobazlar ve bağnazlar. İşte bu kafa kiniklerden geliyor. Ama kiniklerin tek özelliği adamlar yobaz veya bağnaz değillerdi. Bunun daha da ileri versiyonu asketizmdir. Yani komple artık zevk almayı bıraktık, acı çekerek yaşamaya çalışıyoruz. Acıyla kendimizi terbiye ediyoruz ve her acıyla daha da güçleniyoruz. Bunlar da bir bakıma Ahmet Yesevi gibi kendilerini dergahlara kapatan, belli bir yaştan sonra Hayattan komple vazgeçen ve sadece ibadet yapan insanlardır. Uzak doğuda bunlar çok yaygındı, bize de tasavvufla geldi. Ama işte bunlar da farklı ahlak yapıları olduğu için tek tek anlatmak istemiyorum. Zaten mantığı anlamışsınızdır. Ahlak dediğimiz şey beraber yaşamakla birlikte, aynı zamanda yaşarken hayattan keyif almak, hayatını en iyiye kullanmak, belki başkaları için fedakarlık yapmak, belki kendi uğrunda bir şeyleri başarmak. En olmadı Tanrı uğrunda Tanrı ne istiyorsa ona göre yaşamak ve kendini bu sefer başka birisi için değil de Tanrı için feda etmek vesaire vesaire Çok geniş bir yelpaze var ve hepsini anlatma şansım yok. Ben burada işin basit mantığını anlatayım kapıları açayım en azından hangi akımları hangi kişileri araştırmak gerekir bunu öğrenmiş olursunuz ve ahlakı kendi kendinize oluşturursunuz. Çünkü ahlak kişinin beynindedir. Gerçi ahlak toplumdadır ama ahlakın temsil ettiği değer ve etik ahanda buradadır. Ahlak o kadar ortada bir şey ki bunu istediğimiz şekilde yorumlayıp ahlaklı bir şeye ahlaksızlık, ahlaksız bir şeye de ahlaklılık diyebiliyoruz. Mesela bir şeyin ahlakiliği onun hissettirdiği şeyle alakalıdır dersek ve iyi olan şey iyi hissettirir, kötü olan şey de kötü hissettirir. Dolayısıyla iyi hissettiren şeyler ahlaklı, kötü hissettirenlerse ahlaksızlıktır dersek bu durumda ahlakı iyi ve kötüyle sınırlandırmış oluyoruz. Bu iyilik ve kötülük de tabii ki bizde yarattığı mutluluk veya mutsuzlukla bağlanacak ve beni mutlu eden şey ahlakidir, iyidir. Beni mutsuz eden şeyse kötüdür, ahlaksızlıktır diyeceğiz. E peki mutluluk veya mutsuzluk neyle bağlantılı? Haz almakla veya acı çekmekle. Dolayısıyla ahlakı dolaylı yoldan Haz almaya, acı çekmeye ve duygulara atfetmiş olduk. E iyi de madem öyle, madem ahlak benim duygularıma kaldı, benim duygularım sapıtmış olabilir. Mesela ben birini öldürmekten aşırı keyif alıyor olabilirim. Affedersiniz orgazm oluyor olabilirim yani. Birisini öldürmek hayattaki en büyük zevkim olabilir. Bu zevk beni mutlu edecek. Dolayısıyla iyi olacak. İyi olduğuna göre de ahlaklı olacak. Peki bu durumda ne yapacağız? Buna şöyle bir eleştiri getirilebilir. Tamam sen çok zevk alıyor olabilirsin. Ama öldürdüğün kişi de çok fazla acı çekiyor, ölüm korkusu yaşıyor, hayatı son buluyor. Yani o daha büyük bir zarara uğruyor. Sen 5 birim fayda edindiysen o 6 birim veya 10 birim zarar edindi. Dolayısıyla buradaki zevki veya hazzı, iyi veya kötüyü kıyaslarsak onun yaşadığı şey daha kötü. Dolayısıyla yapmış olduğun şey ahlaksızlık. E peki ben bu adam uyuyorken yani hiçbir şeyden haberi yokken onu öldürürsem, öldüğünü bilmezse, Acı çekmezse bu durumda buradaki tek etken benim aldığım zevk olacak ve bu durumda birisini öldürmek eğer haberi yoksa ahlaklı bir şey olacak. Burada fark ettiyseniz ahlakı iyi ve kötüden aldık ve faydalı olup olmamasına yani aradaki birim farkına getirmeye başladık. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Mesela ben aşırı fakirim. Fakirlikten ölüyorum. Hayatım gerçekten berbat ve yakın bir yerde bir adam var. Felaket zengin. Adamın 100 tane altın külçesi var yani para içinde yüzüyor. Ben oradan bir külçe çalsam hayatım kurtulacak, felaket lükse erişeceğim ve çok büyük fayda kazanmış olacağım. Ama o adam en fazla %1 kaybetmiş olacak yani o adamdan mal çalmam onu pek de etkilemeyecek. Bu durumda benim edineceğim fayda o adamın edindiği zarardan daha büyük olacak ve hırsızlık yapmam yani zenginden çalmam ahlaklı olacak. Yani ahlak bu kadar problemli bir konu ve ahlak üzerine konuşmaya başlayınca çıkmaza giriyoruz. Çıkmaza girince de yine felsefi olarak yorumlamaya başlıyoruz. Başka açılardan bakıyoruz, başka örnekler veriyoruz ve işi bir bakıma değiştiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kendimizden çıkıp her şeyi topluma yorumlayarak. Yani sadece ben yaparsam değil, herkes yaparsa nasıl olur mantığıyla yola çıkarak. Bunu da şöyle özetlendirebiliriz. Yani bunun felsefesi şöyledir. Bazı hazlar diğer hazlardan daha yüksektir ve bazı erdemler diğer erdemlerden de daha büyüktür. Peki bunlar hangileridir? Mesela kendime çalıştığım, kendime hizmet ettiğim bir erdem bütün topluma hizmet ettiğim bir erdemden daha ufaktır. Çünkü faydası daha ufak olacaktır. Veya sadece kendim aldığım haz çok bir şey değiştirmez. Ama bütün toplum haz alırsa yani bütün toplum iyiye maruz kalırsa bu daha yüksek bir şeydir, daha büyüktür. Bu bir bakıma fedakarlıktır çünkü bir tek kendinizi değil herkesi düşünmüş oluyorsunuz ama aynı zamanda topluma genel bir fayda kazandırdığınız için de yüksek hazlara ve yüksek erdeme erişmiş oluyorsunuz. Çok klasik bir mantıktır aslında İş yine faydacılığa bakıyor fedakarlığa bakıyor. Bunu da şöyle anlatabiliriz mesela çoğunluk için azınlık feda edilebilir bir ülkeyi fethetmek için halkını daha zengin etmek için vesaire çeşitli sebeplerle küçük bir topluluğu ezmek, onlara katliam yapmak, onları savaşa gönderip öldürtmek veya belirli bir kesimi komple fakir bırakıp başka bir kesimi yükseltmek eğer önemliyse ahlaklı olabilir. Duruma, koşullara ve toplumdaki statüye göre bu değişecektir. Elitlerin, generallerin veya diplomatların daha iyi bir hayat yaşamaları için bazı insanların köle olması normaldir. Veya bir generalin savaş kazanabilmesi için, bazen bilerek yanlış taktiklerle düşmanı kandırması için gereksiz yere adam feda etmesi yani milleti öldürmüş olması normaldir, ahlakidir. Çünkü sonuçta iş bittikten sonra daha büyük bir kazanç getirecektir. Burada da faydacılığı sonuççu etiğe götürmüş oluyoruz. Bu sonuççulukta da bu sefer yaptığımız her şeyi eleştirmek gerekiyor. Tamam biz bir ülkeyi fethetmek için 10.000 kişiyi ölüme gönderdik. Bu 10.000 kişi ölecek ama 10 milyon kişi bundan fayda sağlayacak. E o 10.000 kişi içinde Newton gibi süper zeka bir adam varsa veya mükemmel bir filozof varsa yani yaşasaydı daha büyük faydası olabilecek birisi varsa bu durumda ne olacak? O adamı göndermeseydik yerine başka bir asker bulabilirdik. Bu durumda bir yandan fayda sağlarken diğer taraftan da zarar elde etmeye başlamış olduk. Yani bir bakıma yine general ve asker arasındaki ayrıma gidiyoruz çünkü ahlakı ve değeri Yüklenilen görevi, mesleğe ve kişinin değerine atfetmiş oluyoruz. 10.000 kişi yine ölsün ama bu önemli kişiler ölmesin. Filozof veya çok iyi bir doktor, çok iyi eğitim almış birisi veya bir politikacı ölmesin. Zaten ölecek adam buluruz ama bu adamları bir daha bulamayız. Bu kafayla baktığınız zaman da ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. Bir kesimi diğerinden üstün görmüş oluyorsunuz ve esasında bu da ahlaksızlık oluyor. Ahlak neden bu kadar problemli bir konu? Çünkü ahlak bir ütopya. Mutlak bir ahlak yok, evrensel bir ahlak yok, kesinlikle geçerli olabilecek bir ahlak yok. Hangi hareketi ele alırsak alalım bunu topluma atfettiğimizde veya ahlaki açıdan ahlaki eleştirdiğimizde, felsefe mantığıyla baktığımızda yine bunun içinde bir ahlaksızlık buluyoruz. Çünkü şunu şunu yapmak ahlaklıdır ve doğrudur dediğimiz hiçbir sistem, hiçbir yöntem gerçekte işe yaramıyor. Belirli bir süre için yarasa bile zamanla bu değişiyor. Mesela görev ahlakına göre yalan söylemek kötüdür. Etik değildir. Aynı zamanda dine göre de yalan söylemek günahtır. Yani iyi bir şey değildir. Ama bazen doğruyu söylemek yalan söylemekten daha büyük zarar getirir. Yani bazen faydacılık mantığına göre yalan söylemek zorundasınızdır. Pembe yalanlar, beyaz yalanlar, karşımızdakini mutlu eden yalanlar veya söylenmese de olacak şeyler. Bir tek yalan söylemek değil, bir şeyleri eksik anlatmak da yine etik dışıdır. Ama eğer fayda sağlıyorsa ve işe yarıyorsa... Bu durumda yalan söylemek, çarpıtmak, eksik anlatmak faydacılık mantığına göre ahlaklı olabilir. Peki bunu bütün topluma yorumlarsak ne olacak? Mesela ben annemi veya kız arkadaşıma veya birisine sırf üzülmesin diye kiloluysa bile zayıfsın, güzel görünüyorsun dedim. E bunu herkes yaparsa ne olur? Bu durumda herkes birbirine sırf üzülmesinler diye yalan söyler. Ve bir süre sonra kimse kimseye güvenemez. Kimse kimsenin söylediği şeylere inanmaz ve Huzursuz bir şekilde yaşamaya başlarız çünkü doğru ne, gerçek ne bir türlü anlayamayız. Ama eğer toplum böyle bir şeyi kabul etmiş olsaydı yani şu şu durumlarda yalan söyleyebilirsiniz demiş olsaydı bu durumda yalan söylemek ahlaklı olacaktı. Çünkü ahlak toplumun değer yargılarıdır. Bunun tam tersi de The Invention of Lying filminde olduğu gibi sürekli doğruyu söylemek. Hem de gereğinden fazla doğruyu söylemek. Her gördüğünüzde sen şişmansın, sen salaksın, senin saçın şöyle böyle demek ve... Kalp kırmak ama doğruyu söylemiş olmak. Herkesin her konuda gerçeği bilmesi. Bu durumda her gün kalbimiz kırılacaktı. Kimseyi tam olarak sevmeyecektik. Fazla dürüstlük, düşmanlık yaratacaktı. Ama en azından doğru yapmış olacaktık. Ve eğer toplum bunu kabul etseydi. Yani herkes her koşulda sürekli doğru söylemeli. Hiçbir şekilde yalan söylenmeyecek deseydi. Bu ahlaklı olacaktı. Yani patavatsızlık, hadsizlik veya karşımdakini incitici konuşmak en ahlaklı davranış olacaktı ama diyelim ki bir katil içeri girdi ve bana şu kişinin yerini söyle çocuğun nerede annen nerede vesaire dedi bu durumda ne yapacağız ya yalan söylemek ahlak dışı ben en iyisi doğruyu söyleyeyim o öldürüyorsa öldürsün beni bağlamaz mı diyeceğiz İnsan türü kabilesini koruma içgüdüsüyle yaşar ve yalan söyleyerek gelişmiştir yani öyle her koşulda doğruyu söyleyelim hiçbir şekilde sahtekarlık yapmayalım demek bize faydasından çok zarar getirecektir. Yani bu faydacılık anlayışında pek de bir fayda yoktur. Hayat her zaman siyah ve beyaz kadar basit değil. Bu yüzden bazen şu durumda iyi olan şey bu durumda kötü olabilir. Ve bu da bizi gri bir ahlak yapısına götürür. Çünkü ahlak ikisinin arasındadır. Mesela diyelim ki ben çok iyi silah yapan biriyim. Buna hakikaten yeteneğim var ama tövbe ettim yapmıyorum. Silah yapmaya karşıyım. insanların öldürülmesine karşıyım. Savaşa karşıyım. Tamamen karakterim bu. Son derece hümanistim yani. Ama bir gün ülkem işgal edildi ve beni ele geçirdiler. Bir tane de komşum var onu da aldılar ve bizi esir kampına götürdüler. İçimizden birisini silah yapmak için kullanacaklar. Yani fabrikada silah yapacağız. Şans eseri komşum da gerçekten iyi silah yapan birisi. Yani yeteneği var. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Benim tabiatıma, etik anlayışıma ve kabullerime göre silah yapmam son derece yanlış. Ama ben silah yapmazsam... O adamı alırlar ve o gayet patır patır silah yapar ve binlerce insan o adamın yaptığı silahlarla öldürülür. Yani benim burada geri çekilmem bir bakıma kötülük yapmam demektir. Burada faydacılık mantığına bakacaksak ne yapmam lazım? İşi kabul edeceğim fakat sallana sallana yapacağım. Yani çok iyi bir şekilde yapmayacağım. Yavaş yapacağım, problem çıkaracağım. Benden 100 tane silah bekleniyorsa 50 tane yapmış olacağım. Bakın hem yalan söylüyorum. İşi eksik yapıyorum. Hem de tabiatıma ters olan bir iş yapıyorum. Ama bunlar yine de ahlaklı. Etik dışı ama ahlaklı. Bazen iyi bir şey yapıyoruz ama kötü bir sonuç veriyor. Bazense kötü bir şey yapıyoruz ve iyi bir sonuç veriyor. Çünkü biz tamamen ne olacağını bilemiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela yürüyorsunuz ve uçurumun kenarında sallanan bir çocuk gördünüz. Düştü düşecek. Çocuğu kurtarma şansınız var. Bu son derece iyi bir şey. Yardım etmiş oluyorsunuz. İyilik yapmış oluyorsunuz, sevap kazanmış oluyorsunuz, hayat kurtarıyorsunuz ve belki çocuk size minnettar olacak. Birçok fayda sağlanacak ama aynı zamanda çocuğun ileride çok kötü olma ihtimali de var. Siz çocuğu kurtardınız, iyilik yaptınız ama çocuk büyüdü, çocuk tecavüzcüsü oldu, seri katil oldu. İnsanların kafasını kesti, yapmadık şey bırakmadı. Bu durumda çocuğu kurtarmış olmanız gelecekte daha büyük zarar getirmiş olacak. E siz bunu bilmiyordunuz, nereden bilecektiniz, çocuğa yardım ettiniz ve başınıza iş almış oldunuz. İyi niyetle bir şey yaptınız fakat kötü sonuçlar verdi ve bu çoğu zaman böyle. Çünkü çok güzel bir laf vardır, cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Hayat kurtarmak normal şartlarda ahlakidir fakat ileride şeytanlaşacak birini kurtarmak bir bakıma ahlaksızlık olur. Veya savaş durumunda düşmanınızı kurtarmak, düşmana yardım etmek yine ihanettir, yine ahlak dışıdır. Şuna ahlak dışı, şuna ahlaklı diyoruz ama şunu da söyleyeyim. Eğer dünyada tek kişi kalmış olsaydınız ahlak diye bir şey kalmış olmayacaktı. Çünkü kimse bir harekete ahlaklı veya ahlaksız diyemeyecekti. Kimse sizi yargılayamayacaktı. Ahlak bitecekti fakat etik devam edecekti. Çünkü etik kafamızın içinde karakterimizde ve erdemlerimizde. Biz bir yere kadar yaptığımız şeylerin iyi veya kötü olduğu bilincine varıyoruz. Yani ya fıtrat ya vicdan diye bir şey var. Ama önceki videomda da söylemiştim bir seri katilin vicdanıyla normal bir insanın vicdanı arasında fark var. Dolayısıyla gerçekten doğru olan ne bunu bilmiyoruz. Ahlaklı hareket dediğimiz her şeye ahlakiliği biz yediriyoruz. Biz ahlak atfediyoruz ve bu ahlak sürekli değişiyor. Öte yandan Bireyin yaptığı işle toplumun yaptığı iş arasında da büyük bir fark var. Kendi başımıza yaptığımız şeyler bir yere kadar eleştirilebilir ama kendi yaptığımızı bütün toplum yaparsa bu durumda oturmak bile ahlaksızlık olabilir. Şöyle düşünün, mesela ben iyi bir marangozum ama marangozluk yapmak istemiyorum. Başka bir iş yapmak istiyorum veya tembel tembel yapmak istiyorum. Bunu bir tek ben yaparsam problem değil çünkü illaki başka bir marangoz bulunur. Ben burada kendi yeteneğimi israf etmiş olurum, etik dışı davranmış olurum. Olur biter. Ama bunu bütün toplum yaparsa otobüs şoförü otobüsü sürmezse, aşçı yemek yapmazsa, inşaatçı bina yapmazsa, diğer marangozlar çalışmazsa, polis polislik görevini ifa etmezse bu durumda ne yapacağız? Herkes "Bana ne kardeşim, o yatıyor ben de yatayım." derse ne olacak? Problem çıkacak. Bunun için tembelliği, işsizliği veya bir yeteneği israf etmeyi de ahlaksız diye adlandırıyoruz ki herkes işini efendi efendi yapsın. Yani bir bakıma şu Allah boş duranı sevmez lafı da buradan geliyor. Ne demiştik? Birine yardım etmek, zor durumda olanı kurtarmak, elimizdekini paylaşmak ahlakidir, iyidir, sevaptır. Neden? Çünkü kimse kimseye yardım etmezse, kimse kimseyle paylaşmazsa, herkes bir tek kendini düşünürse Toplum ayakta kalamaz. Baktığınız zaman bütün bu hareketlerin sebebi yine her şeyi topluma vuruyor olmamız. Herkes bireyci olursa toplum parçalanacaktır ve hatta ayrışacaktır. Belki düşmanlık bile çıkacaktır. Dolayısıyla içinden gelmiyor olsa bile görev mantığıyla, benden bu bekleniyor mantığıyla hem topluma ayak uydurmak hem de Tanrı'yı memnun etmek adına iyi olmak zorundasın. Görevini yerine getirmek zorundasın. Bu görevi de tabii ki ya din ya da Toplum kuralları belirleyecektir ve kendi başına düşünmeni veya çok fazla sorgulamaya gerek kalmayacaktır. Bunun rahmanlı versiyonuna erdemetiy diyoruz. Normalde sevapçılıkta bir tek iyilik yapmak, çıkarını gözetmek, cenneti kazanmak adına iyilik yapmak vardı. Fakat Erdemetiğinde durum değişiyor. Kendim için değil, cennet için değil, Allah öyle istediği için iyilik yapmalıyım. Doğrusu bu olduğu için iyilik yapmalıyım. Benden beklenen şey bu olduğu için iyilik yapmalıyım. Yani kendim için değil, kendi isteklerime göre değil, daha büyük bir isteğe göre yaşamalıyım. Fakat bunun problemi şu, burada Tanrı'nın ahlaklıysa sen de ahlaklı oluyorsun. Yani Tanrı'nın iyi şeyler istiyorsa iyi şeyler yapmış oluyorsun. Belki de inandığın dindeki Tanrı mangalcıdır. Herkesi yakıyordur. Sadece ona inanıp inanmadığına bakıyordur. Veya kafa kesmeyi meşru kılmıştır. Sana başka toplumları fethetmeni emrediyordur. Bu durumda ne yapacaksın? Bizim kötü diye adlandırdığımız köleciliği, cinayeti ve benzeri şeyleri Tanrı adına ahlaklı bir şekilde yapmış olacaksın. Hatta bu uğurda kendi canından bile vazgeçeceksin. Çünkü bu o kadar erdemli olacak. Anlayacağınız ahlakı dine bağlamaya çalıştığımız zaman pek de bir şey çözmüş olmuyoruz. Çünkü yine o dinin ahlakını ahlaklı yapmış oluyoruz. İş sakıza dönüyor ve kendimizi kandırmış oluyoruz. Çünkü ahlak dini bir şey değildir. Toplumsal bir şeydir. Toplum neye ahlaklı diyorsa o ahlaklıdır. Ve hatta toplum dini bile böyle seçer. Her din her toplumda ayakta kalmaz. Köleci bir toplum köleciliği emreden bir dini kabul edecek. Veya pedofili bir toplum çocuklarla evlenmeyi emreden bir dini kabul edecek. Cihadcı bir toplum cihad yapmayı emreden bir dini kabul edecek. Çünkü din toplumuna göre şekillenmiş olacak. Mesela poligami yani çok eşli olmak... Avrupa'ya göre şu anda ahlaksızlık, etik bir şey değil. Ama İslam topraklarına göre son derece normal. Hatta kendinize harem kurma hakkınız bile var. Paran varsa bakabiliyorsan 20 tane cariye alabiliyorsun. Bu kültürle alakalı. O toplum onu kabul etmiş. Ve bugün Avrupa poligamiye belki de ahlaksızlık diyor olabilir ama çeşitli koşullarda poligamiyi gerekli bile görebilir. Mesela diyelim ki savaş oldu. Ülkenin erkeklerinin onda dokuzu öldü. Yani kadın nüfusu çok ama erkek nüfusu azınlıkta kaldı ve sayı düştü. Ülke güçsüz oldu. Bu durumda ülkeyi toparlamak, nüfusu arttırmak için ne yapmak lazım? Bir erkeğin mecburi olarak birçok eş alması lazım. Bir kadın yılda bir kere doğurabilir. Daha fazlası olmaz ama erkek her gün birini hamile bırakabilir. Bu durumda erkeğin çok eşli olması, çok çocuk yapması, devlet adına bunu başarmış olması ahlaklı olacaktır ve hatta fedakarlık olacaktır. Bir erkeğin bunu kabul etmeyip hayır ben bir kişiyle yaşayacağım demesi ahlaksızlıktır terbiyesizliktir hatta suç bile olabilir buna vatan hainliği bile derler ya da bunu şöyle ahlaki olarak yorumlarlar her kadının anne olma hakkı var dolayısıyla şu anda erkek azınlıkta yani 10 erkeğin 9'u öldüyse 10 kadının da 9'u boşta mı kalsın ne gerek var bunları hamile bırakıp çocuk sahibi etmek Onlara bu imkanı tanımak ahlaki bir şeydir, iyilik yapmaktır ve toplum adına bunu yapmak gerekir. Bir kadının bunu kabul etmemesi de ayıptır, suçtur. Böyle bir durumda çok eşli olmamak hem faydacılık mantığına göre zararlıdır hem de fedakarlık yapmadığınız için erdemsizliktir. Maki Dösat şöyle der Hiçbir eylem yoktur ki ahlaksızlık veya suç olarak adlandırılsın. Sadece eylem vardır. Ve o eylemi iyi veya kötü diye etiketleyen bir toplum vardır. Olay bundan ibarettir. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bizim toplumda adam öldürmek kötüyse suçsa başka bir toplumda kelle sayısı yani kaç kişiyi öldürmüş olduğunuz övünülecek bir şey olabilir. Fark ettiyseniz şimdiye kadar ahlakı hep fedakar olmakla, başkalarına iyilik yapmakla, başkalarını düşünmekle yani topluma uğraşmakla ilişkilendirmiştik. Fakat böyle olmak zorunda mı? Yani bir şey niye iyidir? Çünkü doğaldır. Doğal olan şey iyidir. Öyleyse iyi olmak ahlaklıdır vesaire diyorlar. E iyi de kötülük de doğaldır. Kötülük de var doğada. Hayatta birçok zorluk var, birçok kötülük var. Burası cennet değil ki bir tek iyi olalım. Burada kötülük de doğal. Dolayısıyla etiği ve ahlakı kötülükle birleştirmek de mümkün. Mesela Makeveli, zafere giden yolda her şey mübahtır demişti ve bir kişinin yönetimi ele almak için veya idealini başarmak için gerçekleştirmek için her şeyi yapması gerektiğini söylemişti. Çünkü Makevelist anlayışa göre kişi hayattaki en değerli şeydir. Bu dünyada bir tek sen varsın, o görüntüyü, o hayatı bir tek sen tecrübe ediyorsun ve bir tek kendi gözlerinden bakıyorsun. Yani doğal olan şey esasında kendi çıkarına hizmet etmen demek. Niye sürekli başkaları için yaşıyorsun ki? Başkalarının hayatını görmüyorsun ki? Başkaları seni sürekli takdir etmiyor ki? Çoğu kişiye iyilik yapıyorsun ve umrunda bile olmuyor nankörlük yapıyorlar. Çoğu kişiye yardımcı olmaya çalışıyorsun başına bela alıyorsun. Çoğu kişi sana zarar vermeye çalışıyor. Çünkü onlar da bu hayatı kendi gözlerinden görüyorlar. Öyleyse akıllı olacaksın ve bir tek kendin için uğraşacaksın. Daha önce galiba ölüm videosuydu orada anlatmıştım. Eğer komşun varsa ve sömürebiliyorsan onu sömür çünkü sen sömürmezsen komşun seni sömürmeye kalkacaktır. Bu durumda erken davran ve karlı çık demiştir. Ve bunlar da erdemdir. Yani doğruyu bilmek, ileriyi görmek ve uyanık olmak. Bir bakıma makeverist erdemler anti erdem gibidirler çünkü 2000-3000 yıldır öğrendiğimiz şeylere tamamen tersidirler. İyilik niye erdemdi? Çünkü tanrı iyiydi diyoruz. Tanrı mutlak iyidir, merhametlidir ve Tanrı gibi olmak lazımdır. E i̇yi de kötülüğü de Tanrı yaratmıştır. Şeytanı da o yaratmıştır. Öyleyse kötü olmak da erdemdir. Kötü olmak da doğaldır. Bugün herkes konfor ister, rahat ister, güzel bir hayatı olsun ister, övülmek ister, yani kıymet görmek ister. Kimse vay efendim ben geri zekalı olayım da ben fakirlikten öleyim de demez yani. Makevelistanlı anlayışa göre eğer bunu diyorsanız yani kendinizi feda etmeye veya kuyruk olmaya meraklıysanız zaten öz saygınız yok zaten yüksek zekalı değilsiniz veya ahlaklı karakterli bir adam değilsiniz eziksiniz demektir. Kendini keşfeden bilge bir adam sadece kendini düşünecektir ve en doğrusunu da kendi bileceği için kendi bildiğini yapacaktır. E herkes bu kafada olursa ne olacak bu durumda sürekli politika yapmak. Sürekli diplomasi ile oynamak ve karşınızdakini kandırmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ahlaklı ve doğru olan bu olacak. Savaşta bir anlaşma yaparsınız ve anlaşmayı bozarsınız. Tuzak kurmaya başlarsınız. Ateşkes esnasında saldırmaya başlarsınız ve karşınızdakini gafil avlarsınız. Ve savaşı kazanmış olursunuz. Savaşı kazandıktan sonra da kahraman olacaksınız. Ve kimse vay efendim sen böyle bir taktik yaptın demeyecek. Çünkü önemli olan... Hangi sonuca ulaştığınız olacak hani bir laf vardır ya düşmana merhamet vatana ihanettir diye aynen o mantık siz bir anlaşma yaptınız ve şerefli bir şekilde anlaşmaya uydunuz ama karşınızdaki bunu yapmadı oyun çevirdi gafil avladı ve savaşı kaybettiniz bu durumda hem enayi olacaksınız hem de kaybeden taraf olacaksınız ve kimse hakkınızda iyi konuşmayacak dolayısıyla ihtimalleri erken görmek lazım ve işi garantiye almak lazım. En kötü ihtimallere göre hazırlık yapmak lazım ve yapabiliyorsak karşımızdakini kandırmak lazım. Bunu ben demiyorum. Makeveli diyor pek de sevdiğim bir adam değildir ama böyle bir erdem anlayışı da vardır. Özetle makevelist anlayış sonuççudur. Yani ne yaptığın değil hangi sonuca ulaştığın önemlidir ki birçok dinde tanrılar bile makevelisttir. Sizin ne kadar iyi olduğunuza hayatınız boyunca ne yaptığınıza bakmazlar. Benim gönderdiğim dine inanıyor musun inanmıyor musun ona bakarlar. Çok iyi kalpli bir kafir bile olsanız öldüğünüzde eğer hak dinde değilseniz cehenneme gidebiliyorsunuz. Bu kafayla baktığınız zaman ulaşacağımız sonuç şu ki varoluşçular biraz bu kafada. Bize erdem diye öğretilen şeyler asıl erdemsizliktirler. Tıpkı en iyi yalancının yalanını ifşa etmemesi gibi ortaya çıkartmaması gibi. Bizi 2000 yıldır 2500 yıldır kendini feda et kendini başkalarına ada başkalarını düşün diyerek bunu erdemli diye satarak kandırıyorlar fakat herkes kendi bacağından asılacak ve eğer toplum şartları müsaitse herkes ne istiyorsa onu yapacak. Gelenekler ve bize erdem diye öğretilen şeyler gerçek erdemin ve gerçek ahlakın önünde birer perdedir. Birer settir ve bizi kandırırlar. Dolayısıyla bunları kaldırmak lazım başkalarını bırakıp kendi fikirlerimizle, kendi mantığımızla sorgulayıp gerçeği bulmaya çalışarak kendi ahlakımızı oluşturmak lazım. Kimse bir başkasının erdem anlayışını veya ahlak anlayışını kabul etmek zorunda değil. Ki kimse öyle bir şey de yapmıyor zaten. Ama öyleymiş gibi davranıyor. Çünkü yeri geliyor size erdem diye kabul ettirilen bir şeyi kırıyorsunuz. Günah bildiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz. Ben inanıyorum, ben müminim, ben Allah'a güveniyorum diyorsunuz ama hırsızlık, yalan, zina birçok şey yaşıyorsunuz değil mi? Yani işinize geldiği zaman çeşitli bahanelerle ama şu yüzden yaptım diyerek... Kendinizi haklı göstermeye çalışarak kötü diye adlandırdığımız şeyleri yapıyorsunuz. Hatta bu yaptığınız şeyleri onaylayacak, size hak verecek 5-10 tane adam bulursanız ve bunu bütün topluma yayarsanız bu durumda yaptığınız şey mutlak gerçek oluyor ve ahlaklı oluyor. Yani insanlar zaten kendini kandırıp duruyor ve bunu yaparken başka insanları da kandırıyorlar ve bu kandırılma bir kültür haline geliyor ve millet bazen yalan olduğunu bilse bile bir takım değerlere bağlanıyor. Ne demiştik? Kimse aynı hayatı yaşamıyor. Kimisi düşük zekalı doğuyor, kimisi yüksek zekalı doğuyor, kimisi zengin büyüyor, kimisi fakir, kimisi doğuda, kimisi batıda. Yani kimse eşit hayatı yaşamadığı için kimseye eşit şekilde hitap edecek bir ahlak anlayışı da yok. Bu yüzden toplum ve ahlak sürekli değişiyor ve problem yaşıyoruz. Öyleyse herkes kendi ahlak anlayışını oluşturmalı ve yapabiliyorsa bunu topluma kabul ettirmeli. Ama bunu yaparsanız da tabakalaşma oluşacak yani kast sistemi ortaya çıkacak. Çünkü bir kısım diğerinden daha iyi bir şekilde bunu başaracak ve üstün olacak. Yani ahlak ve erdem arasında seviye farkı yaşanacak. Bir kısım altta kalacak, diğeri üste çıkacak. Ve bu durumda üstte olanlar altta olanları kullanmak zorunda kalacak. Mesela bir Newton yerine 10 tane işçiyi öldüreceksiniz. Hangisini kurtarırdın diye sorsanız Newton'u seçmek zorunda kalacaksınız. Çünkü 10 tane içtiği her türlü buluyorsunuz. Ve üst tabakada olanlar azınlık olacağı veya kıymetli olacağı için alt tabakayı ezmeleri veya kandırmaları da bir bakıma ahlaklı olacaktır. Çünkü faydacılık mantığına göre bu daha faydacıdır ve sonuççu etiye göre de sonuçları daha iyi olacaktır. Yani şimdiye kadar hep çoğunluk için azınlığın feda edilmesini ahlaklı görüyorduk. Ama artık azınlık için çoğunluğun feda edilmesi ahlaklı olacak. Biraz problemli ve kabul etmesi zor hatta şerefsizlik gibi görünen şeyler ama bir bakıma gerçekler. Ve bunları kabul etmek için de güç gibi, kararlılık gibi, kendinle yüzleşmek gibi şeyleri gerçekleştirmeniz lazım. Bir bakıma bu erdemlere ve yeteneklere de sahip olmanız lazım. Öbür türlü kendini sorgulamayan ve kendine tamamen dürüst davranıp da hatalarını görmeyen bir insan zaten... Bir bakıma bir ütopya içinde yaşayacaktır ve kendi yalanlarıyla kendini kandıracaktır. Gerçekten ahlaklı ve gerçekten erdemli olmak için, bir bilgi olmak için kötülüğü de iyiliği de iyi bir şekilde bilmek lazım. Çünkü bir tek iyiliği biliyorsak kötülüğü anlayamayız ve belki de kötülükteki iyiliği göremeyiz. Ve bir tek kötülüğü biliyorsak da bu sefer Sokrates'in cahil erdemine sahip olmuş oluruz. Ama gerçek bir bilge, bir tanrı veya üst insan bu ikisine de eşit açıdan bakabiliyor olmalı ve iyi ve kötüyü tamamen iyi bir şekilde ayırt edebiliyor olmalı. Yani Nietzsche'nin söylediği gibi iyinin ve kötünün ötesinde olmalı. Çok da güzel bir kitaptır okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçek ahlaka ve gerçek erdeme ulaşmak için bütün erdemlere sahip olmak lazımdı ya yine de yetmiyor. Çünkü bütün bu erdemlere sahip olsanız bile yine de harekete geçmeyebilirsiniz. Yani üst insan olmayabilirsiniz. Nietzsche'nin bütün felsefesi buna dayanır, harekete geçmeye yönlendirir. Mesela Tanrı öldü derken Hristiyanlığın Tanrısını öldürüyordur. Çünkü insanlar sürekli hani şeytan beni kandırdı yoldan çıkardı der gibi Allah affeder Tanrı bilir, Tanrı bir plan yaptı ben boyun eğiyorum dediler ve hiçbir şeyin sorumluluğunu almadılar. Başlarına kötü bir şey geldiğinde kötü bir karar verdiklerinde fıtrattır kaderdir dediler. Yani sorumluluğu Tanrı'ya yüklediler ve Nietzsche Tanrı öldü artık sorumluluk yükleyecek birisi yok artık kendinizde yüzleşme zamanı dedi. Çünkü her insan hakikatin dağına tırmanmak zorundadır ve gerçeği bulmak zorundadır. Herkes bunu başaramayabilir, bu tırmanış esnasında birçok kişi düşüp ölebilir ama en azından denemiş olacaktır. Ve bizi öldürmeyen acı güçlendireceği için de bir bakıma bu yolculukta kendimizi geliştirmiş ve doğruya daha da yaklaşmış olacağız. Yani başarmasak da problem değil. Bir bakıma iş niyetle bitecek. Başınıza gelen kötü şeylerde Tanrıyı, toplumu, şeytanı veya çeşitli sebepleri suçlamayı bırakın. Kendinizde yüzleşin çünkü ne yaşıyorsanız kendiniz yaşıyorsunuz ve başınıza gelen kötü şeyler kötü tercihlerin sonucudur. Belki doğduğunuz aileyi ve ülkeyi değiştiremiyorsunuz ama hayatınız boyunca yükselme şansınız olacaktır. Bu şansları iyi değerlendirecek kadar aklınız veya erdeminiz yoksa da ahlak veya tanrı üzerine konuşmak haddinize bile değildir. Yeterince güçlü olur ve kendinize de dürüst davranırsanız eğer gerçek ahlakın ne olduğunu anlayacaksınız ve bu durumda kimseyi ahlaksız olmakla suçlamayacaksınız. Çünkü ahlakı din ile temellendirmeyeceksiniz. Bunun bir yalan olduğunu görmüş olacaksınız. Çünkü bize göre ahlaklı olan şey başka bir toplumda ahlaksızlık olacak çünkü ahlak sürekli değişen bir şey olacak ve kesin bir doğrusu olmayacak. Ahlak bir ilüzyondur fakat bu ilüzyonu kırmak herkesin harcı değildir. Bu yüzden de kıramayanlar kendilerince bir takım yalanlar uydururlar ve doğrusu budur derler. Bir bakıma Platon'un mağara alegorisi gibi ama zaten bunlardan başka videolarımda bahsettiğim için tekrara düşmek istemiyorum. Şöyle bir örnek vereyim son olarak mesela ahlaklı olmak nedir? Bir patronun işçiye iyi davranması, izin vermesi, onlara tatil yaptırması ahlaklı mıdır? Güzel bir hareket değil mi? Fakat bu hareket sonucunda kötü şeyler getirebilir. Mesela işçiler günde 10 saat çalışıyordu, şikayet etmiyorlardı, bunu kabullenmişlerdi. Ama onlara her gün 1 saat izin verdiniz ve hakları olmadığı halde buna alıştırdınız. 10 gün sonra bir gün onlara izin yaptırmadınız, 1 saat boşluk vermediniz. Normalde zaten izin yapma hakları olmadığı halde izin yapmak isteyecekler. Daha önce yaptıkları için buna alışacaklar ve tepki vermeye başlayacaklar. Hatta bu bir saatlik izin için grev yapacaklar, size edecekler, belki de işi bırakacaklar. Bakın bir yardım ettiğiniz iyilik yaptınız ve elinizi verip bir bakıma kolunuzu kaptırmış oldunuz. Bu durumda yaptığınız iyilik sizin için kötülüğe yol açmış oldu. Yani rahat batmış oldu ki her zaman böyledir. İnsanları rahat bırakırsak illa ki bir yerde sapıtırlar ama insanı sürekli meşgul edersek pek de problem yaratmazlar. Askerde bile böyledir. Askerde erleri boş bırakmıyorsunuz. Ya ot yolsunlar, ya taş boyasınlar toplasınlar, ya yatak düzeltsinler, ya bağcık bağlasınlar. Sürekli bir iş yapsınlar çünkü askeri boş bırakırsak şikayete başlayacak, kendi arasında kavga edecek ve problem yaşanacak. İnsanı yönetmenin en kolay yolu onu meşgul etmektir ve en büyük ve kolay meşguliyetse din ile uğraşmaktır. İnsanın alışa geldiği düzenden ve meşguliyetten koparılması daha iyi veya daha rahat bir sisteme geçirilmesi ona batacağı için ahlaklı bir hareket bile olsa sonucunda ahlaksızlığa yol açacaktır ve bu her zaman için geçerli olacaktır. En yüksek ahlak bile bir gün içinden ahlaksızlığı çıkaracaktır çünkü neyin ahlaklı olup olmadığına, biz karar veriyoruz. Ve bizler son derece ahlaksız ve kötü olan bir şeyi bile meşrulaştırabiliriz. Köleciliği bile mantıklı hale getirebiliriz. İnsan öldürmek kötüyken bunu Allah için veya cihat mantığıyla yapınca bunu sevap gibi gösterebiliriz. Kadınları, kocalarını öldürüp kendimize cariye yapmayı mantıklı görebiliriz. Her şeyi yapabiliriz çünkü insanın aklı böyle çalışır. Ve insan sürekli yalan söylemeye ve kendini kandırmaya programlanmıştır. Bu mantıkla baktığınız zaman hani bugün derler ya. Dinsiz bir adam annesine, bacısına yan gözle bakar. Bunlarda ahlak yoktur. Ahlak din olmazsa olmaz. Ahlakı bir tek dinle temellendirebiliriz vesaire. Bunu diyenler zaten ahlakı temellendirmediklerini hatta bir ahlaka sahip olmadıklarını kabul etmiş oluyorlar. Çünkü bunu söylüyorlarsa demek ki dinleri olmasaydı her türlü şeyi yapacaklardı. Ki yine yapıyorlar da pek fark etmiyor. Hani Giges'in yüzüğü muhabbetinde 20 kere anlattım onu hatırlayın zaten olay çözülecektir. Kant bununla ilgili şöyle der, hukuki olarak bir insan bir başkasına kötülük yaptığında, eyleme geçtiğinde suçlu olur. Fakat etik açısından baktığımızda bunu düşünmesi bile ahlaksızlıktır ve suçtur. Neden? Çünkü iyi ve kötü, doğru ve yanlış, tanrı ve şeytan buradadır. Bunu gördüğünüz zaman zaten birçok şey açıklığa kavuşacak. Hani Shatter Island'da diyordu ya, ahlak diye bir şey yoktur. Benim vahşetimin senin vahşetini yenmesi vardır. Hangimizin şiddeti daha baskın gelirse o şiddet doğru olacaktır. Aynen böyle. Toplumsal kurallar kalksa, hapise atılmak gibi, idam edilmek gibi şeyler yok olsa ve vahşi ortamda karşı karşıya kalsak, sizin yemekle aranızda olan tek şey ben olsam, benim kafamı taşla ezip o yemeği alırdınız ki binlerce yılda bunu yaptık. Tıpkı Walking Dead'de olduğu gibi. Herkesin içinde bir niğgın vardır ama pek azı bunu fark eder ve fark edenlerin de pek azı bunu dizginleyebilir. İster din, ister yasa, isterse toplum bunlar bizim vahşetimizin önünde birer zincirdirler ve bu zincirleri ne kadar kaldırırsak ahlak da o kadar kalkacaktır. Çünkü ahlak diye bir şey yoktur. Her neyse sanırım yeterince konuştuk. Değinmediğim bir iki tane şey var ama onlar ahlaktan ziyade etiğin konusu. Dolayısıyla burada harcamak istemedim zaten etiğe de video yapacağım. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.